Oh yeah. İzlediğiniz Kainat, bugün 14 Aralık Salı, yıl 2010, ay 12, gün 348, Kasım 37. 1432, Hicri Muharrem 8, 1426, Rumi Aralık 1. Rumi Aralık 1426. Fırtına. Günün tarihi. 43 yıl önce bugün, 14 Aralık 1967'de Yunan Kralı Konstantin başarısız bir karşı darbe girişiminden sonra ülkesinden ayrıldı. Dört yıl önce bugün, 14 Aralık 2006'da vefat eden Ahmet Ertekün, Amerika'nın en meşhur plak şirketlerinden biri olan Atlantik şirketini kardeşiyle beraber kurmuştu. Sanata olan çok gönüllü ilgi ve desteği dışında, Türkiye'nin tanıtımı için uzun yıllar gönüllü olarak faaliyetlerde bulundu. Günün nasihatı Kalabalık olacağını tahmin ettiğiniz bir davete giderken, herhangi bir hediye götürmeye karar verdiğinizde, isminizin yazılı olduğu, örneğin, kart vizit gibi ufak bir kağıdı hediyeye iniştirmeniz hem nezaket hem de pratik olarak gereklidir. Yemek listesi gün 348. Pirinç çorbası, ıspanak kavurması, sigara böreği, meyve. Büyük, Büyük Saatli Marif Takvimi well, To make the weather go, And it takes two lips of fire To melt away the snow Well, it takes two hearts of cooking To make a fire grow And baby, you've got what it takes oh, yeah. You know it takes a lot of kissing Tell me about it Romance, sweet. ooh, it takes a lot of loving to make my life complete. Mm, and it takes a lot, of woman, to knock me off my feet. And baby, you've got what it takes. I said. Mm. Just what it takes, because it takes more than an effort to stay away from you. It takes more than a lifetime to prove that I'll be true. What it takes, somebody special to make me say I do. Oh yeah, and baby, hey, you've got what it takes. It takes because it it takes yeah more. oh yeah, yeah. Get oh, my again, I? I like your to stay away from you I can't Come on, let's do it, it takes more than a lifetime baby, uh, yeah. to prove that I'll be true not you but it takes some make like me baby make me say I do and baby you, you got. got What it takes Say it again right, Come on, let's do it one more time, all right? And baby, you baby You've got, got What it takes One more time Merhaba herkes Açık Radyo burası 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete başladı Ömer Madra, Avi Haligua ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Diana Washington söylüyordu ona da bir günaydın diyelim 1963'te 1963'te bugün ölmüştü kendisi 1924 doğumlu blues rhythm ve blues dallarında ve aynı zamanda jazz şarkıcısı. Ve Alabama Jazz Hall of Fame'e 1986'da girmiş Torch Song diye bilinen şarkıları söylüyor. Siyahi nüfusa özgü çok özel bir şarkı ve müzik türünün de büyük ustalarından kabul ediliyordu. Burada Brooke Benton'la birlikte giriş şarkısında Baby You've Got What It Takes başına gelen senin yüzündendir diye... ...bir duet yaptılar... ...Brook Benton'la birlikte... Diana Washington. Ona bir günaydın dedik. Evet, İstanbul'da... ...kötü hava koşullarıyla... ...başlayabiliriz. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden... ...yağışlar, yağmur ve yüksek kesimlerde de... ...karla karışık yağmur... ...şeklinde devam edeceğini... ...belirtmişler meteorolojiden. Aradığım bilmem kaçında... ...kötü müymüş bu? Yok... <gülüyor> Yo. Havalın <gülüyor> ortasında evet. yani bence hani normal iyi ya da kötünün biraz ötesinde sanki. Ayrıca belki de iyi çünkü bayağıdır bekliyorduk yani. Paltom eskidi, ya, tozlandı falan filan. Biraz daha olmasaydı ne olacağını. Hakikaten indi şeyle bekler bekler haldeydik aynen öyle. Hatta organik pazarda bir arkadaşım hı hı. şey dedi ya donuyorum burada beklerken dedim o pazarcı çünkü. Ama e, gene de iyi geliyor dedi. Ya kar yağıyor, soğuk. Bu da <gülüyor> gelmesi lazım dedi bu cumartesi. Genellikle oldu. böyle olması da normal insanlar yazları sıcaktan, kışları evet. da soğuktan şikayet ederler. Bu geleneksel olan bir durum. Olsun günaydın Derya dedim ben de. Günaydın, <gülüyor> tamam. Evet, şimdi bakalım haberlere bu... Julian Assange, Wikileaks, sızma bilgilerin internet sitesi, onun kurucusu Julian Assange'in avukatlarından bir tanesi, özellikle Virginia'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde kuvvetli bir şey başladığını söylemiş. Cadı avı diyebilir miyiz bilmiyorum ya, yani ama yüksek mahkemeler toplanıyormuş ve ne yapalım bu Assange biz? Asalım mı keselim mi 40 satır mı 40 katır mı uygulayalım diye Virginia'da özellikle e, avukatı Mark Stevens diyor ki El verdiği bir mül e, mülakatta demiş ki geçen e, salı gününden beri Londra'da bir hapishanede e, üstelik de tecrit halinde bulunduruyor ama kendi isteği üzerine hı hı. çünkü belki zarar gelebileceği kaygısı da var. Başkalarından ee, ve işte İsveç'teki seks suçu işlediği gerekçesiyle bir yandan böyle bir şey var mahkeme. Kendisi teslim olan Esence sen teslim oldun ama kaçabilirsin diye tutukladı. Şimdi uluslararası protestolarda büyüyor bütün dünyanın dört bir tarafında. avaz.org'dan son baktığımızda 600 binin üzerindeydi. Son gördüğümüz şeyde ve devam ediyordu. Ve Julian Assange'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde yargılanması için de özel bir gayret var. Yani hafta sonunda Başkan Bush'un eski Adalet Bakanı. Başkan Bush'u hatırlıyor musun? Hangisi? Ha, e, tabii. Yani unutmak için epey epey önemli bir isim. Evet, onun e, başsavcısı Michael Mukasey. Assange'in... 1917 tarihi espionaj yani casusluk kanununa göre yargılanması gerektiğini söylemiş. Gerçekten Bush'un herhangi bir adamının herhangi bir hukuki konuda herhangi bir yorumunun herhangi bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Belli yani, olmaz aslında. Ya yani. yok belki de haklıdır ama e, gerçekten yani. boğazlar hukuk yorumu konusunda kredilerini doldurmadılar mı? Yani yalan. Gerilerle Irak'a girip ardından işkencenin neden gerekli ve ayrıca hukuki olduğuna dair raporlar, memolar düzenleyen bu insanlar üç aşağı beş yukarı. Ayrıca Obama da devam ettirdi. Target etiketini yani Amerikan vatandaşı bile olsalar. Yargısız infaz. Yargısız infaz kararını da çıkarttılar. Dolayısıyla Amerika'nın durumu zor biraz. Ayrıca Hukili yeni sızmalar da oluyor. Mesela... ...darbe nasıl yapılır üzerine tartışmalar da olmuş. Zimbabwe'de Mugabe'yi beğenmiyorlarmış, onu değiştirelim demişler. Mugabe'yi kimse beğenmiyor olabilir ama değiştirilmesinin diplomatlar arasında konuşulması ilginç olabilir. Ayrıca Özbekistan'da muazzam bir yolsuzluğun devam ettiğini de konuşmuş diplomatlar aralarında... Ama İslam Kerimova'da destek verelim. Özbek Başkanı demişler çünkü Amerika'ya askeri destek hattı veriyor. Hı hı. Afganistan'dan diye. O da vazgeçilmez bir destek oluyor. Yani hukukta demişken biraz e, tuhaf durumlar var. Ayrıca yeni yayınlanan Wikileaks belgelerinden biri de kriptolardan biri de eski Kolombiya Başkanı Alvaro Alvar Uribe'nin Venezuela'ya bayağı ...taarruz edip... ...2008'de... ...İsiyancı e, liderleri... ...Gerinaları da oradan kaldırmasının... ...konuşulduğunu da... Yani ...buna hazır olduğunu da... ...konuşulduğunu gösteriyor. Enteresan bir durumla... ...karşı karşıyayız. E, şunu da söylemek lazım ki... ...İsiyancı ile ilgili... ...daha ortalık... ...çok büyük bir tartışmaya... ...yol açacak. Yani... Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği adam akıllı karşılar Amerika'nın yalnız Peter Kerwin Wired dergisinde yazdığı bir yazıdaki Peter Kerwin çok medya uzmanlarından biri hı hı. ve medya endüstrisinin nasıl geliştiği konusunda da önemli çalışmaları olan birisi. Amerika Birleşik Devletleri'nin diyor Wire'da yazdığı yazıda Wikileaks'i bu şekilde 1917 kanunlarıyla şunla bununla şey yaparsa e, kovuşturması senin tamamen hukuk dışı kalmasıyla yol sonuçlanabilir diyor. İlginç yabana atılacak bir dava değil diyor. Yani Der Spiegel, El Pais, The Guardian, Le Monde ve New York Times'ın da ...yani hepsinin birden de... ...yargılanmasını getirecek... ...tabii beraberinde... Şimdi X'e diyorlar ki medya organı değil... ...işte bir internet sitesi, e güzel... <gülüyor> ...peki öbürleri de yayımlanıyor. ...onlar da diyorlar ki biz... ...her türlü tedbiri aldık... <gülüyor> ...ama... ...hiç kimseye zarar gelmesin falan diye... ...e tamam Vukil X'e aynı şeyi söylüyor... ...zaten... Hı hı. ...biraz yani çok ciddi... ...riskler var diyor ve yani özellikle ikiliksin Amerika birleşik devletlerini hedef aldığını göstermesi filan e, gerekiyor diye tabi 3 milyon civarında da devlet görevlisi de bu SIPR Net diye bir şey var tamamen güvenlik altında herkesin görebileceği bir durum olduğunu söylüyorlar e, bir Brad Manning diye de bir Çavuşun hepsini indirmesi söz konusu herkesin şey yapabileceği görebileceği bilgilerden bahsediliyor. Dolayısıyla işte böyle ilginç bir şöyle bitirmiş yazısını <gülüyor> bu Peter Curvin. Eğer Wikileaks kurucusu Amerika Birleşik Devletleri'nde bir mahkeme odasına girerse... <gülüyor> çeşitli opsiyonları olacak. Hükümetin opsiyonları da azalacak diyor. Yani bu klasik bir jujitsu hareketine benziyor diyor. Kendi üstüne çullanan rakibinin gücünü kullanarak onu al aşağı etmenin mümkün olacağı bir şeydir. Bu Asanje şeyin altına demir parmaklarının arkasına koymak onu tam bir martir haline getirecektir. Kahraman, 1918'de Eugene Debs, Sosyalist Parti kurucusu, aynı maddeden yargılanmış ve mahkum edilmiş Sosyalist Parti'yi kurduğu için ve hapse atılmış. Ondan sonra da kendi hapishane hücresinden de başkanlığa adaylığını koymuştu diyor. Assange Başkan Beyaz Saray'a ya da Amerikan Başkanlığı'na adaylığını koyamaz çünkü zaten Avustralya vatandaşı. Ama yani kontekstini dramatik bir şekilde ortaya koyma yeteneği de pek tartışılacak gibi değildir diyor. Senatör Joe Lieberman'dan da New York Times'ı da Amerika'nın en tanınmış gazetelerinden biri olan da New York Times'ı da yargılamanın uygun olacağını düşünmüştü diyor. Ne istediğini dikkatli düşünmeli Lieberman bu noktada en iyi sonuç Beyaz evin. Julian Assange'i Amerika Birleşik Devletleri'ne getirilmesini talebinden vazgeçmesi olur diyor. Bunu da söyleyelim. Ortalıkta ilginç bir ay, karşı çıkış dalgası esiyor. Chris Hedges'in de belki yarın daha ayrıntılı okuma fırsatı bulacağımız bir yazısı var. 20 küsur sene, belki 25 seneye yakın o Balkanlar'da, Orta Doğu'da ve bütün savaş mahallelerinde Amerika Birleşik Devletleri e, The New York Times'ın şimdi biraz önce adı geçen The New York Times'ın en önemli muhabirlerinden biri olan savaş muhabiri Chris Hayes diyor ki 16 Aralık'ta diyor iki gün sonra Beyaz evin önünde olacağız Lafayette Park'ta asker e, gaziler de olacak Daniel Elsberg işte Pentagon belgelerini ilk ortaya atan kişi e, olacak. Chomsky'nin ve Howard Zinn'in de yardımlarıyla Media Benjamin, Ray McGovern, Dr. Margaret Flowers ve pek çokları böyle güçlü şirket devletinin bütün hayatlarını Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dünyadaki insanların hayatlarını karartmasına karşı bir gösteride bulunacağız diyorlar. Eğer siz de gelin demiş en azından seyretmeye gelin ve Büyük bir kalabalıkla karşılaşmazsanız da üzülmeyin. Arkadaşlarınızın ve meslektaşlarınızın da size bunun ne lüzumu var şimdi bu eyleme girmeyin demesine de aldırmayın. Ya da sofistike halkla ilişkiler kampanyalarının yani yerleşik medyanın demokrat partinin ya da devletin size karşı yapmayın etmeyin demesine aldırmayın diyor. Ve sivil itaatsizlik yapmaya karar vermişseniz polisten de korkmayın. Yani umut ve adalet ancak küçük az sayıda bile olsa insanların ayağa kalkıp onlar için mücadele etmesi halinde hukuku bulur diyor. Yani bu soğuk bir Aralık sabahında parkta durmak içimize gerçekten sıcak bir huzur veriyor ve hatta gerçek bir barış bile duygusunu bile verebiliyor. Yani bir merkezileşmiş şirket gücüne dayanan bir devlete karşı her zaman e, isyan etmek mümkün olduğu sürece onu de, yenmek de her zaman mümkün olacaktır diye söylüyor. Bunu söyleyen adam çok önemli çünkü bu Prag'ın 1989'daki Venceslas alanında da bulunmuş Çek halkıyla birlikte Doğu Avrupa'da da, Prag'dan önce Doğu Avrupa'da da bulunmuş Kadife Devrim'de de ve bulunmadığı az yer var ve sözünü de çok dikkate almamız gereken kişilerden biri. Son zamanlarda bence son derece etkileyici yazılar yazmaya da devam ediyor. Chris Hedges Dig diye bir Siteden takip etmenizi de öneririm. Biz de takip edeceğiz sizin adınıza sevgili dinleyiciler. Bunu Chris Sages ve arkadaşlarının şeyden bahsediyor. Şarkıcı Marta Kubişova'nın 1989'da Melantrik binasına yaklaşırken söylediği şarkıyı da anlatıyor. Çok hoş yani. Evet. Yani bir de ilginç tarafı bu bütün dünya şeye karşı Amerika Birleşik Devletleri ve şey Avrupa Birliği Aslanca e karşı birleşmiş gibi gözüküyor WikiLeaks'e. Beş kişilik bir internet sitesine. Enteresan aslında. Davut ve Goliath hikayelerini sana da okutmuşlardır herhalde. Evet. Öyle hikayelerden biri bu da. Bir de Aynı benzeri bir şey var. Bütün Birleşmiş Milletler'de iklim anlaşması yapıldı ya. Orada da bütün beyaz dünya şeye karşı Bolivya delegesine ve Bolivya'ya. Çünkü o bu uzlaşmaya karşı çıktı tek bir ülke olarak ve oyunu bozdu. O da birazcık küçük bir kısımdı yerlilerinde 500 senelik Latin Amerika tarihinden sonra ilk defa yönetimde bulunduğu söz hakkının bulunduğu bir ülkenin temsilcileri de böyle anlaşma olmaz 4 derecede dünya yanar biter biz karşı çıkacağız dediler ama herkes oyun bozan yu falan diyor Bolivya'ya böylece hoş bir durum var. Bir Davutla Calut hikayesi de orada var. Golyet bakın seyredeceğiz ee, yani Davut'la Goliath'ı seyrediyoruz ama bir yandan da tam metafor galiba dünyaya uymuyor çünkü Türkiye basını bu arada ile ilgili haber yapmaya devam ediyor genellikle çünkü hani memleket dışından olduğu ve memleket kontekstinde ya da işte bağlamında haberler olmadığı zaman 2-3 gün içinde haberler biter ee, ama işte dedikodulu falan filan da böyle eğlenceli şeyler olduğu için bir miktar devam ediyor yani ama işte bu Davut Goliath falan filan değil birazcık işte galiba gelen e, gelen mesajı e, getireni vurmakla ilgili hikayelerde yok tabii, değil. Tabii vuruyorlar ama. Wikileaks <gülüyor> iki kadını vurdu mesela milliyette sürmanşet bugün. E, aslında iki kadını vuran tabii Wikileaks değil iki kadını vuran e, ABD'nin kriptoları. İki kadın dedikleri e, aslında gayet gayet önemli kadınlar kendi ülkelerinde. Ee, Özbekistan ve Azerbaycan'daki önemli iki kadından bahsediyoruz ee, ve ikisi üzerinden de işte daha önce de zaten bahsettik işte Aliyeva'nın estetik ameliyatlarıyla ilgili şeyler var raporlar var işte yok Özbekistan Cumhurbaşkanı Kerimov'un kızıyla ilgili ne? raporlar var. Aliyeva estetik ameliyatı mı yaptırmış? Öyle. İçeriğine girmeyeceğim çünkü hani hakikaten bize ne ya diyebileceğimiz hikaye yani veyahut şöyle de söylenebilir Azerbaycan'daki rejimin sıkıntılı olduğunu e, Cumhurbaşkanı eşinin estetik ameliyatlarından anlamaya gerek yok. Başka veriler ve başka belirtiler de var orada sanki. Dubai'deki adalardaki... Aliyev adına, <gülüyor> Aliyev'in çocukları adına yapılmış şeylerden de onları ikilikten öğrenmedik biz. Ya o Dubai adaları işte ekonomik krizden sonra zaten bayağı sıkıntıya girdi. Yani baştan kooperatife girenler bir miktar... E, karlı çıktılar. Mı Çıkmadılar mı? mı? Benim bildiğim durdu falan inşaatlar. En son öyle bir haber görmüştüm ben. Kredi aranıyordu. Ya üzme şimdi beni. Son kurbanı ve vurduğunu falan söylüyorlar. Ha işte. Milliyet gazetesinde, e, vatan gazetesinde. <gülüyor> İnanamıyorum buna. Yani Wikileaks olsa olsa e, mesajı getirmiş olabilir. Tabi mesajı getiren de vurmak bir e, yapılmadık iş değil ama çok anlamlı olmuyor çünkü. Sadece mesajı taşımış oluyor. Oluyor böyle şeyler. Evet. Peki. <gülüyor> tamam. Böyle. Yani bir yandan haberimiz olsun diyerekten söylediğim bir şey. Evet. Richard Holbrook ölmüş bu arada. <gülüyor> Kalp ağır Artu yaralmıştı ve ölmüş. Dayton Barış Antlaşmasının mimarı olarak biliniyordu Amerikalı diplomat ve banker. Ee, bir Artu da bir yırtıktan, <gülüyor> yırtıktan dolayı hayatını kaybetti. Başbakan da bu arada yani Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Erdoğan'dan bahsediyoruz Adalet ve Kalkma Partisi. İran'dan bağış aldı. Haberi nedeniyle Daily Telegraph gazetesine dava açmış. Hı hı. Bunun WikiLeaks'te bilgisi yok çünkü WikiLeaks Daily Telegraph gazetesine vermedi herhangi bir bilgi. Onlarla işbirliği yapmadı. Sadece Guardian'a işbirliği yaptı. Web sitesinden kaldırılmasını istemiş. Başbakan kaldırılmamış. Ya aslında bunu şöyle de sayabiliriz herhalde. Bu hani uluslararası genişleyen Dış ilişkiler vesaire var ya evet. sürekli olarak Türkiye'deki gazetecilere ve hani ulusal alanda gazetecilere dava açıyor olmak belli ki artık yeterli değil politik anlamda. Uluslararası alanda da davalar açıyor olmak çok daha anlamlı. Bu dava işleri gerçekten hani baya baya uzamaya başladı. Taktuk taktuk küçük Amerika olduk ya hissi ama tazminatlar yok bir de sekiz bin sene falan sürebiliyor mahkemeler. O yüzden bir miktar hakikaten küçük gidiyor iş şimdilik. Olsun. Olsun. Küçük küçük başladı küçük yani. Küçük olsun bizim olsun. <gülüyor> <gülüyor> Mantığıyla çalışabiliriz. Çalışacağız artık yapacak bir şey yok. Evet. Peki devam edelim. Diğer haberlere de bir göz atalım. İsrail parlamentosu Türkiye'nin özür ve talimat tazminat talebini çarşamba günü görüşecek diyor. Hı hı. Ama... E, Netanyahu gemi kurbanlarına tazminat ödemesi yok demiş özür de yok tazminat da yok demiş bir, bir ardından haberler gelince böyle oluyor Mavi Marmara baskınında ölen dokuz Türk'le öldürülen demek lazım buna tabi e, dokuz insanla demek lazım tazminat ödenmesi ve özür dilenmesinin söz konusu olmadığını söylemiş neden özürü bilmiyorum da neden tazminat ödemiyor ayrıca Niye desin? Ya yani sen niye böyle bir isteğe kapıldın? Ee, yani öldürdüler. Evet. Yakın mesafeden filan ateş açıldı. Filme bile alındı ya yani fotoğrafları. Evet. Yani toplu cinayetti. Doğrudur. <gülüyor> e hukuken yani iyi olurdu diye yani. Ya işte orası çok önemli kısmı değil. Vicdanen de iyi olurdu. E, bunların hepsi doğru da hani... ...olmuyor öyle işte, öyle yapmıyorlar. Hem yapmaya kalksalar... ...hangi biriyle uğraşacaklar falan... böyle ...uzun hikayeler değil mi bunlar? Dur, ...yalanlamış zaten Netanyahu... ...Bibi ve Ankara'yla... ...devam eden görüşmelerin amacını... ...İsrail askerlerine karşı açılabilecek... ...davaları önlemek olarak nitelemiş. Orada sorun İsrail askerleri Ya Burada demek. aslında sıkıntı biraz şeye benziyor... Ee, ...Türkiye'deki tartışmaları... ...bir miktar şu ara kırılmış olan... İşte bir çakıl taşı hikayeleri vardı ya Türkiye'nin de işte. Efendim e, işte niye kiliselerde ayin yapılamıyor böyle başlar bunlar ardından İstanbul Fener olur falan diye hikayeleri dinledik. Uzun uzun evet. bir kere üç kere falan diye devlet politikasıydı bu. Ya da işte e, yetimhaneyi versek yo yetimhane verirsek İstanbul alırlar falan diye devam eden hikayeler. En çok da en çok kullananlardan biri de... Kulaklarını çınlatalım. Süleyman Demirel'de hem başbakanlığı evet. hem de bu goygoydan az kazanmadı. Cumhurbaşkanlığı döneminde. Demirel demişken kendi de hafta sonunda harika Cumhuriyet Gazetesi'nde çıkmıştı Cüneyt Arca Yüreğin 11 Cumhurbaşkanı 11 Öykü adlı yazı <gülüyor> dizisinde çıkan harika bir bölümü Milliyet de alıntılamıştı. Cumartesi günü ama hakikaten Türkiye'nin bir ülke olarak dünya üzerindeki Google'da yerini gösterebiliyorsun. Çok hoş bir noktası, noktada olduğunu, konumlandığını gösteriyor. Hı hı. 13 Mayıs 1988'de Cumhurbaşkanı Evren'le o zamanki adıyla Doğru Yol Partisi lideri Demirel köşkte buluşmuşlar. Köşk, Çankaya, Çankaya. Köş. de Öyle bir diyalog yaşanmış ki Demirel ardından 10 yıl gençleştim. Ufun etimi yani içindeki irini de boşalttım demiş darbeyle devrildi ya kendisi. Bu önemli hakikaten yüzleşmek yüzüne herhalde bağırıp çağırmak ya da evet, senle mi konuşacağım yaparsınız. demiş olması evet. normal. Tam öyle dememiş ama bak şöyle demiş 12 Eylül öncesinde kan dökülmesin diye nasıl çırpındığımıza siz şahitsiniz ama suç bizim üzerimizde kaldı demiş. Bunun sebebi biz değiliz. Sizsiniz. Bu söz sizindir demiş. Sıkı yönetim başarılı olamadı. Evren evet benimdir demiş. Hatta başarılı olamadığı için kaldıralım dedim demiş. Ne? <gülüyor> Sıkı yönetimi. Demirel de e kaldırsak görevi kim yapacaktı demiş. Hı hı. Sıkı yönetimi yokken daha azdı. İkide de bir kanun çıkmadı. Diyetki yoktu diyorsunuz. Demiş. Evet ...Evrende bizim istediğimiz kanunlar çıkmadı ama demiş. Buna şahane bir diyalog yani. Hı hı. Demirel burada en güzel cümleyiz. Biz size şu adamları vurun diye kararname bile verdik. Altı bin kişinin katillerine sekiz senede ne yaptınız sorusuna evrenin cevabı gayet kısa olmuş. Astık. Hı hı. Çok güzel. Ama Demirel onunla yetinmemiş. Astığınız yirmi altı kişi altı bin kişi... 26 kişi öldürmedi Aslında sadece 26 kişi diyor Anarşistleri bir kenara bıraktınız Siyasetçilerin üzerine geldiniz diyor Nasıl diyalog? Normal bir diyalog hakikaten Yani çünkü ne kadar çok adam az, yani Ne kadar ekmek o kadar köfte hikayesini e, Devlet yönetimi üzerinde gayet güzel uyguladıklarını gösteren bir şey herhalde bu Ne kadar asarsak o kadar iyi oluyor ne kadar asarsak o kadar barışçıl, ne kadar ölürsek o kadar sakin ve huzurlu gibi bir kafa. Yani karşılıklı tartışan kafanın aslında çok benzer bir yanı var. Uzlaşamadıkları şey şu galiba. Yeterince asıldı mı, asılmadı mı? Şu iki tarafta yöntem olarak bunu benimsiyor ve diyor ki evet budur yani bunun yolu. Ama acaba yeterli ve verimli kullanıldı mı yöntem? Bununla ilgili Aynen bir tartışma. Öyle. Peki bir de yani bahsettikleri de insanlar bu arada e unutulmasın. ne yazacaklar başka? Yani ya çamaşır ya adam genellikle aslan budur. Evet. Ee, şey güzel. Ee, hangisi daha sivil sence? Böyle bir kategorizasyona gitmek çok kolay değil. Tabii ki Demirel daha sivil. Yok. Değil o, mi diyorsun? E, Evren de sivil. Nasıl ya? Cumhurbaşkanı. Ya şimdi tabii evet ama ben hani zor olacak bunu <gülüyor> anlatmak. <gülüyor> e, hakikaten yani. Benim hassasiyetimin sebebi budur. Umarım sizi üzmedim diye de çıkmış. Evrenin de çok üzülmüş olduğunu tahmin etmem. Bir de evrenle konuşsak. Bence muhteşem bir diyalog ve Türkiye'deki mikrokosmik bir gerçeğe de işaret ediyor sence doğru de değil mi? Ya, bence zaten haberin hani eğlenceli yanı bu herhalde çünkü işte artık trajedi falan diye bakılabilecek bir şey yok. Tespit hala doğru. 50 bin kere aynı şeyi yaşayınca işte gülmeye başlıyorsunuz. Ne kadar korkunç olursa olsun. Ee, i̇şin kötüsü bu hani Demirel ile Evren arasında geçen ilginç orijinal bir konuşma falan filan değil. <gülüyor> gayet gayet Türkiye siyasetinde hakim olan ve e, hani kırıldı mı kırılmadı mı falan diye bazı tartışmalar yürüttüğümüz en azından artık Kürtlerin mesela Türkiye'de eşi olduğunu falan bildiğimiz bir hikaye dönmüş durumda. Tatsız. Yani çözüm olarak genellikle çünkü e, asalım bitsin canım gibi bir şey. E, hala ve hala bol konuşulan, bol kullanılan bir evet, argüman. Yani bu son e, zamanlarda okuduğum en tüyler pertici yazıydı diyebilirim. Diyalog şeyi. Yani kimi daha çok kınanması gerektiğini kimin karar veremedim. <gülüyor> Tırnak içindeki sivil demireli mi yoksa ben Demirel'i daha çok kızdım. Çünkü en nihayetinde ya, Evren'den herhangi bir herhalde yani niye böyle diyor diye beklentimiz olması mümkün değil. Yani sonuç olarak çünkü son tahlilde işte bir junta şefi Evren. Demirel de son tahlilde seçilmiş bir siyasetçi. Hani e, bu sona vardığımız zaman e, açıkçası Demirel'in yaptığı herhalde epey epey daha garip bir durum. Çünkü junta liderinden adam asmasını beklersin zaten. Ne bekleyebilirsin ki? De hani Demirel'e ne oluyor? Orasını... O asamamaktan şikayetçi evet. yeterince adam asamamaktan. Ufuneti niye dinmiş peki? İçindeki irini niye boşaltmış? E derdi adım? varmış işte asamadınız işte ne demek Hı -hı. istiyormuş kaç senedir demiş adam rahatlamış. Rahatlamış ve on yıl gençleşmiş. Açık Gazete difference a day made 24 little hours what the sun and the flowers day make Diana Washington'dan bir standart dinledik. What a difference a day made. Tek bir gün bütün hayatını nasıl değiştirir insan. Bir balad Diana Washington onu söyleyen sayısız insandan biri ama en iyi söyleyenlerden biri herhalde. Ölümünün yıl dönümünde çaldığımız ikinci Diana Washington parçası bu sefer solo olarak dinledik kendisinden. Evet Açık Radyo 94.9 devam ediyoruz Açık Gazete'ye ve dünkü şey silah lobisinin çalışmaları üzerinde de biraz daha duralım. Akşam Gazetesi bugün çok iyi bir üzerine gitmiş işin yani. Ve özellikle 18 yaşa kadar indirilen ve işte birden fazla silah bulundurmayı her türlü sabıkalıları da Kolaylaştıran yani silah tacirlerine fevkalade elverişli görünen bir yasa tasarısı silah sanayicileri ve tasarıya şekil veren alt komisyon başkanı da savunmuş bu iki, her ikisini de akşam birlikte ele almış çok lezzetli olmuş yani Çiğdem Toker'in haberi mesela. Cuma içten zaten dün vermişti günün sözü olarak da seçmiştik yani hı hı. iç savaş olursa lazım olur diye iç savaş. Ve bununla ilgili örnek de veriyordu ya bakın ne oldu Bosna'da herkesin silahı olsaydı böyle mi olacaktı evet, diye. Sırpları da o zaman onlar da yok ederlerdi diyordu. ya gerçekten ayrıca öyle mi olurdu diye reel olarak da bakacak olursak hani e, hatırlamak gerekiyor herhalde bölgenin büyük gücünün Sırplar olduğunu ellerinde askeri sistematik ve askeri malzeme ve ordu olduğunu falan filan. Ee, evet çok bir... fark ederdi gerçekten. Birincisi, ikincisi herhalde daha bir, çözüm bu mümkün. mu yani? Evet. Var karşılıklı vuruşurlardı. Yani neyse. Yani 1300 bayilik av silahları şirketinin sahibiymiş kendisi Cuma içten... Yani sadece silah üreticileri, satıcıları ve sevenleri derneği başkanı olmakla kalmıyormuş. Ben öyle zannediyordum. Silah sevgisinden dolayı sadece bunu yapıyor diye beni naiflikle suçlayacaksın gene ama diymiş aynı zamanda 1300 bayisi olan bayi olan av silahları şirketinin sahibiymiş kendisi ve AKP siyaset akademisi mezunu bir partili çıkmış bunu da şaşırtıcı bulacaksın herhalde ya millet olarak silah kültüründen uzaklaşırsak devlet olarak da uzaklaşırız demiş ne yolduruyor? <gülüyor> bir dakika yorumlamaya çalışıyorum. Millet olarak silah kültüründen uzaklaşırsak evet. Okumayı yazmayı da unuttum galiba. Devlet olarak da uzaklaşırız. kuvay Milliye'yi hatırlayın demiş. Ya gerçekten hani ha. bence e, karşımızda gayet gayet ne bileyim tencere satıcısı, tava satıcısı gibi bir satıcı olduğunu unutmamak gerekiyor herhalde. Her argüman Silah satmak üzere uygun ve kabul edilebilir. Ne o, alakası varmış? Kuvai Milliye zamanında e, millet tabancalarını mı çekmiş? Öyle mi olmuş bu iş? Mesela, hani Kuvai Milliye neydi, ne oldu falan bunların hepsini geçelim de böyle bir şey miymiş? Ee, evet öyleymiş. Süs ast. Evet, silah üreticileri, satıcıları ve sevenleri denli. E, 50 yıl önce Diyarbakır'da bir aile şirketi olarak kurulmuş. İçten av silahları. Kendi ifadesiyle 1300 bayi bulunuyormuş. Resmen AKP'li ve İstanbul Ticaret Odası'na kayıtlı bir silah tüccarı kendisi. E, gerekçeyi şimdi buldum. Okuyorum sana Çiğdem Toker'in haberi bu. Kuvay Milliye Hareketi ve Milli Mücadeledeki sıkıntıları unutmayalım demiş. Bu mu yani? Bu. Budur. Yani ee, bir de dernek kurmuş İngiliz kültüründe silah vazgeçilmez bir olgudur demiş <gülüyor> Ne kültüründe İngiliz, İngiliz kültüründe Lordların silah ve avcılık kültürüyle özdeş yaşadığını yalnız e ya Şimdi biz Lordluk mu edeceğiz Kuvayi Milliye'ye mi katılacağız Bosna'daki iç savaş gibi bir iç savaş olursa komşuyu mu vuracağız bu silah her işe yarıyor. Victorinox çakı durumu yani. Bir tek, burada çok önemli bir yanlış yapıyor yalnız. Ne yapıyor? E, İngiliz kültüründe e, nasıldır durum bilmiyorum ama <gülüyor> tamamen yasak olduğunu biliyorum. Şu anda değil mi? Her zaman. Yani Lord belki her eskiden. Her zaman da bilemiyorum ama. Çünkü, çünkü diyor ki, Şu anda Lordların silah ve avcılık kültürü. Tabii silah ve avcılık dediğimiz anda etin kasaptan alındığı değil, genellikle vurularak. E, yenildiği zamanlardan bahsediyor e, Ayrıca tabi hani lordlar kültürü Falan filan gibi şeylerden bahsettiğimiz zaman Bu pek yaygın bir kültürü olmuyor genelde değil mi? Ha, yarısı mı lordlu 3'te 1'i mi Britanya'da bir de yasak Tamamen yani bireysel silah Polise tanışma. bile, Polise bile evet. Yani silahın milletler ve devletler Açısından asla vazgeçilmez Bir gerçek olduğunu devletini <gülüyor> ve milletini Sevenlerin bilmesi gerektiğine inanıyoruz demiş ...Amerika'da baskın yapısının da... ...Amerika'nın silah gücüyle olduğunu söylemiş. Bu Bunu doğru. Da çok haklı. Ayrıca da. Amerika'daki bütün... E, ...reklamcılık ve lobi faaliyetlerinin... ...hepsini kullanan bir silah lobisi kurduğu için... ...bence doğru örnek. Tam Amerika'daki, Ya bana dün direkt hatırlattığı şey... E, ...Ulusal e, Tüfek Derneği'ydi. E, en ırkçı derneklerden biri. En e, faşizan politikalarını destekleyicisi derneklerden biridir Amerika'da. Burada ne olacak bilmiyoruz. Taze da. Ama giriş harika şu ana kadarki replikler. Ee, i̇lginç bir şey daha var ee, akşam gazetesindeki işte Çiğdem Toker'in haberinde şey diyor süs hastı biz bilmiyoruz ama süs hastı aslında alttan alttan e, uzun süredir lobi yapıyormuş zaten. Evet evet. Ee, çok sayıda TV dizisine sponsorluk e, yapmış şu ana kadar. Hangilerine acaba? Çok sayıda işte onu bilsek mesela değil mi? İyi olabilir. En azından e, afişe etmek doğru kelimemi bilmiyorum ama en azından adlarını geçiriyor olmak çok fena olmayabilir. Niye afişe etmeyelim ayrıca ya? Bizim haberimiz olmadı. Şimdi kapitalizm biz de sermaye itiyoruz ya sonra bakarsın rütük mütük. Ama olmayalım diyorsan... <gülüyor> Bence bulalım ve hangisi be yani o silah, bulacağız ki silahların kullanıldığını Cidem Toker iyi bir iş yapmış ama onu da söyle e, söylese iyi olurdu hakikaten. Evet orası haberin gayet gayet kırılma noktalarından biri olabilirdi biri daha olabilir diye da neyse internet ee, sitesinde de kuru sıkı ses tabancalarının yasallaşması sürecinde aktif rol almış ve kuru sıkı tabancaları yasasını dilediği gibi çıkartmış diye de yazıyor, ha, şey, övünüyor. Yani ayrıca e, gücüne dair reklamı da yaparak, reklamına reklam katmaktadır mı diyeceğiz? Biraz evet. daha nazik bir dil daha doğru olabilir. Yani pazarlamacılık açısından. Yoksa Siyasete yok Refah da. Partisi'yle başlamış gençlik kozlarında. Sonra Ak 2007 genel seçimlerinde AKP milletvekili aday adayıymış. Fatih Belediyesi meclis üyesi. Fatih İlçe Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş ve AKP Siyaset Akademisi mezunu. Diploması oradan yani. <gülüyor> ve Diploma biri... veriyorlar mı orada? E, vermezler mi? Koskoca Deplama. akademi ya. Veriyorlardır, doğru. Bireysel silahlanmaya büyük kolaylıklar getirmesi nedeniyle kamuoyunda büyük tepkiye yol açan tasarıyı mecliste de ast başkanı sıfatıyla, bu da paravanla işte oluyor herhalde. Yok paravanı değil işte örgütlenmesi oluyor. Evet örgütlenme. yani, denen, Lobide Türkiye'de lobiden şikayet ediliyordu olmamasından lobicilikti. Oluyormuş. Ee, yani hakikaten bu açıdan gittikçe dünya sistematiğine tam uyum sağlayan, e, güzelliklerini güzellik katan bir sistem e, halinde Türkiye'deki sistem. Akşamın ikinci bir haberi de var. Onunla bağlantılı ve güzel aslında. Yeni silah yasasını savunan AKP'li Selami Uzun'un gerekçesini veriyor. Bu da Ebru Toktar Çek için haberi hı hı. Ee, AKP Sivas Milletvekili Selami Uzun İçişleri Alt Komisyon Başkanı Mecliste ee, yönelik eleştirilere de kendisine yönelik ve tasarıya yönelik eleştirilere yanıt vermiş. 18 uzun, mevcut yasada da silah bulundurma yaşının 18-21 aslında bir değişiklik yapmadık demiş. Ondan sonra yivli setli tüfek ve tabancalar için 21, yivsiz setsiz av tüfekleri yani pompalı silahlar için 18 yaş bitirmesi Sadece oymuş ya. Ya dün de söylemiştik ama herhalde sıkıcı olmakta zarar yok. Yani yivli mi setli mi ee, acaba darbeyi e, barut kuvvetiyle mi hava kuvvetiyle mi alıyor bizim açımızdan çok değişmiyor. Sebepler değil sonuçlar önemli silahlarda deliyor mu deliyor öldürüyor mu öldürüyor ve işi bu mu işi bu yani neyi konuşuyoruz ki teknik ayrıntıya boğmak dediğimiz uyanıkça Aha bir tavır herhalde bu. Katıyor böyle değil. Değil Çoban mi? çobanlar içinmiş. Biz biz çoban geleneğinden geliyoruz. Çobanlarımız dağda böyle bir Hayır, şey anlatıyor yaşıyor. Şehirde zaten işi yaramaz demiş. Ha. 18 yaşında dağda. E niye yaramasın canım tetiğe basınca şehirde klik sesi mi geliyormuş? kullanmıyorlar şey. Ha kullanılmıyor, Anladım. 18 yaşında dağda sivasın Kangal ilçesinin Bektaş köyünde davarın sürünün peşindeki çobanı düşünün demiş. Düşünüyorum. E o zaman o çobanların çoğu 18'inde değil ki zaten 14-15 yaşında benim bildiğim. Ona 18 yaşında diye silah ruhsatı vermeyelim mi? E 14-15 yaşında oluyorlar genelde. E büyütürüz yaşını. Onun yerine bence yaptık, devletin... Yaş büyüttük ve astık. O asmak için. Şimdi silah vermek için yaş büyütme olayı tek tek mi uğraşacağız? O yüzden bence olması gereken devletin açın Türkiye'nin önünü yapıp... E, ...bu yasayı 14 yaşa düşürmesi daha doğru. Ya Çünkü çobanlık yapanlar reşit olacak diye bir şey yok ve olmadığını da biliyoruz. Katya'n senin gibi düşünmüyor Selami Uzun. Türkiye'de toplasan kaç bin kişide silah var demiş... 40 milyon kişide silah yok ki oysa yani tabi gayri resmi Umut, silahları saymıyor. Umut Vakfı'nın yaptığı hesaplar aşağı yukarı buna geliyor. Evet. Gerçekten buna geliyor. O yüzden sokaktaki herkesin silah sahibi olacağını iddia etmenin anlamı yok demiş ve fabrikalarını mı kapatalım demiş. Bayağı taarruza da geçmiş yani kapatın. Eğer soruysa hakikaten retorik bu ama Umut Vakfı gibi bütün silahlar yasak edilsin diye diyenleri de dinledik. Evet. Demiş. Biz herkesi dinledik. En uçtakileri de. En uçtakiler de Umut Vakfı oluyor. Hı hı. Hatta Kim Umut Vakfı'nın birkaç isteğini yerine getirdik diyor mecliste. Yani inanılmaz bir örneğin. Üste çıkma örneğiyle. Ha yok örneğin neyi yerine getirmişler ben hatırlamıyorum da silahlarla ilgili herhangi bir zorlaştırma Neyse yapmışlardır belki evet, Gözümüzden yapmışlar, kaçmıştır. İnternette internette silah reklamını da savunmuş. Sigara reklamı yasak, içki reklamı yasak, silah evet. reklamı serbest. Evet. Vekil 100 silah alabilir demiş. Bir milletvekili isterse 100 silah alabilir. Biz 5 ile sınırlandırdık kötü mü yaptık demiş. Gerçekten Hakikaten evet, evet. de söylenecek bir şey ee, bulamıyorum. Yani kuru sıkı silahları ateşli silaha dönüştürenlere ve yurda kaçak sokanlara verilecek cezanın üst sınırı 3 yıla indiriliyor mesela. Silah reklamları internet fuar gösteri ve basılı eser yoluyla yapılabilecek. Bir de bu sponsorluk yani radyo televizyon üst kurulu evet. bütün sponsorluklarda son derece hassas reklamlarda ama bu televizyondaki sınırsız şiddet gösteren diziler için. Yok mesela evet, herhangi bir dekolteden hafiften e, göğse doğru bir bakış atabiliyorsak e, bu acilen bayağı karartılıyor sigaraların üzerinde ördek resimleri görüyoruz altında ne olduğunu bilmiyormuşuz gibi. Papatya da olabiliyor. Evet papatya da olabiliyor ama e, silahla ilgili bir sıkıntı yok yani yakında mesela şöyle bir şey olabilir mi açık radyo Cıngıloğlu silahları tarafından desteklenmektedir. Yani yapmayız herhalde de yapma hakkımız <gülüyor> olacak galiba. <gülüyor> olabilir. Bir Tabii. biz atıyoruz bir onlar falan diye sloganlar da atarız. Güzel olur ben yani. Hayır bu arada e, Radyo Televizyon Üst Kurulu mesela Vedat Milor'un Gurme Vedat Milor'un NTV'de yayınlanan Tadı Damağım'da adlı yemek programına bu ce yarı cezası uygulamış. Gizli şarap reklamı yapılıyor diye. Niye? N nasıl yapılmış? Programda İtalya'nın Piemonte bölgesinde yetiştirilen Nebbion adlı üzüm çeşidinden söz ediliyormuş. Ee. Radyo Televizyon Üst Kurulu üyesi Türk üyesi Hülya Alp nebiyon şarap markası diye üzüm çeşididir demiş ama sonuç değişmemiş ve uyarı cezası almış. Ha yani artık şaraplık üzüm cinslerinden ve hangisini beğendiğinden falan da mesela gurme programında biz bahsetsek garip olur herhalde ama... Onlardan bahsedemeyeceklermiş. Hayır. Siz biliyorsunuz bu evet. hani daha iri böyle daha siyah gibi oluyor falan gibi mi anlatacaklar. <gülüyor> Nasıl olacak bu iş? Ya <gülüyor> sigaranın ama hemen zararları... arkasından bir pompalı tüfek kalıp eline Jingle evet. oğulları en güzelini yaptı. Dağan diye bir kuş indirebilir mesela değil evet. mi? Harika. Aynen öyle. Ya geçenlerde bir sigaranın zararları üzerine Hı hı. Solunum yolları, akciğer hastalıkları üzerine bir reklam filmi vardı. Ha, şu süngerliği diyorsun değil mi? Ama orada sigara içen bir adamı gene sansürlemişlerdi. Bu evet. bu doruk hı. noktasıydı bence zaten. Evet. Hiç, yani Büyük ihtimalle bizde. bir. 30 sene sonra falan bunları hatırlayacağız hani. Ah ne komikti o yıllar hikayelerinden biri olacak. Yani Hadi sigaranın bir... üzerine bir tane resim koyduğunuz zaman adamın elinde ne olduğuna dair gerçekten. Bağlantı kuramadığını herhangi bir insanın, yani 5-75 e, yaş arası düşünüyor olmak ihtimali var mı? Ben hala anlamış değilim de. Fakat şey müthiş yani. Filmleri kesiyorlar, dizileri kesiyorlar. Yani sanat eserlerine doğrudan müdahaleler var. Bu yetmiyor. Hani herhangi bir yerde ne bileyim haberlerde yoldan geçer adamların ellerini e, mozaikliyorlar. Sigara var diye falan. Çok sayıda televizyon. Ve bunu normal için. sayıyoruz ve çocukları koruyoruz böylece değil mi? Gerçekten Ama doğrudur. Ama televizyon dizilerine sponsorluk yapanları hayranlıkla karşılıyorum yani bunu rütük yani spor takımları alkol sponsorluğu alamıyor işte bayağı bu işlere para dökenler alkol ve sigara firmalarıydı. Bunlardan Reklam para alamıyor. Da Ama yerine ne bileyim işte yine Jingle Owls olsun. Umarım Öb Tüfek firması da yoktur bu arada. Eee <gülüyor> Jingle rahatlıkla ne bileyim Formula'da mesela Jingle Owls'ları şu tüfek resmi üzerinde bence arabaların gayet gayet güzel olabilir. Evet. Bence burada şarkı çalmanın tam zamanıdır. Happiness is a warm gun'ı uygun buldum. Dumanı tüten Uygundur, silahın evet. verdiği mutluluk duygusunu veriyorum. Canlının da almış oluruz. She's not a girl who misses much. Du -du -du -du -du -du -du -du.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 Açık Gazete Ahmet İnsel Ufuk Turu Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Bugün hesap kitap meselelerine yazını da buna ayırmışsın. Kürt kimliğini tanımamanın bedeli başlıklı bugünkü yazıda. ...yani insani bedeli bir yana... ...tabii o hiç konuşulacak gibi bir şey değil ama... E, ...mali bedelinin... Harcama, itibari bedeli harcama yani. itibariyle bedeli İnsani bedelinin yanında başka tabii... ...iktisadi bedelleri de var. O bölgenin kalkınmamış olması... ...oradaki insanların... ...köylerini... ...terk etmek... ...mallarını bırakıp... ...köylerini terk etmek zorunda kalanların... ...yaşadıkları mali bedel falan... ...bunları bir tarafa bırakalım... Ee, şöyle bir şöyle bir eğilim var. Ee, tabii bu şeffaf olmamanın e, sürekli e, kendi bilgileri kendisiyle ilgili bilgileri bir devlet sırrı güvenlik e, devleti gerekleri çerçevesinde e, mümkün olduğu kadar e, dışarıyla paylaşmamanın, toplumla paylaşmamanın bir e, sonucu. E, bu e, harcamaların e, boyutu e, konusunda, askeri harcamaların boyutu konusunda sürekli bir e, rivayet vardır. İşte oturup hesaplanır, çıkartılır, e, şu kadar e, detaylı biçimde e, çeşitli yollardan e, denet, de, denetleyerek falan yapılan hesaplamalar yapılır, ortaya çıkar. Ve diyelim askeri harcamalar e, gayri safi milyaslarının yüzde beşi çok yüksek bir rakam. Türkiye'de bu 2000 yılında e, ve ondan sonraki yıl yanılmıyorsam e, ulaştığı çok yüksek bir rakam %5. 2000 yılında biz de Türkiye'de gayri safi yüzde %5'i askeri harcamalara harcandı. E, bunu söylediğinizde %5 dediğinizde e, ki e, bu e, 2000 yılında e, takriben 10, o dönemin fiyatları ile pardon 2005 yılı fiyatlarıyla ile 11 bin dolar civarında pardon 11 milyar dolar civarında bir e, miktar insanlara az gelir yok canım olmaz bunun 2 milyonluk daha fazla evet, öyle, değil ilk, mi ilk tepki öyle oluyor yani yani. az gelir 11 milyar dolar az gelir şimdi tabi benim e, kendi e, dünyamdan baktığımda bir e, milyon doların ötesini bile hayal etmem mümkün değil yüz bin e, ee, 1 milyar dolar da değil on milyar dolar bu neye tekabül eder pek hayal edemem Ondan sonra artık yüz milyar bin milyar dolar falan bizim hayal gücümüzün ötesinde ki miktarlar bunlar <gülüyor> fakat e, tabi bir de ortak toplu büyüklük var e, iktisadi büyüklük var bunun içine baktığımız zaman e, Gayri safi milli hastalığının yüzde beşine denk eden bir şey... ...insana yüzde beş küçük gibi geliyor, az gibi geliyor... ...gayri safi milli hastalığının yüzde beşine denk olan bir şey... ...çok çok büyük bir şeydir. Evet. Çok çok büyük bir şeydir. Eğer Türkiye ekonomisinin gayri safi milli hastalığısı... E, büyük olduğunu e, dikkate alırsak... ...bu çok çok büyük bir şeydir. Ve buradan hareketle biz e, geçen 15 gün önce... E, Şanay Yurdatapa'nın başlattığı çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla devam eden bir Türkiye Küçük Millet Meclisi diye bir girişim var biliyorsunuz. Evet. Çeşitli yerleşim yerlerinde, il merkezlerinde milletvekilleriyle sivil toplum kuruluşlarını belli bir gün, belli bir program dahilinde karşı karşıya getiren ve sivil toplum kuruluşlarının o bölgenin milletvekillerinden, çeşitli konularda, bütçe izleme veya başka konularda e, hesap sorması, tartışmalarını e, düzenlemeye çalışan bir e, önemli girişim. E, İstanbul'da e, bu girişim e, işte 5 Aralık günü, pazar günü toplandı e, ve orada Nurhan Yentürk ve e, Bilgi Üniversitesi e, kamu harcamalarını e, izleme eğitimi Seminerinde onunla birlikte çalışan birkaç arkadaşıyla beraber bu, bu seminerin, bu programın sosyal harcama değerlendirmesi yaptıkları ee, çalışmayı milletvekillerine yolladıkları düzenli olarak galiba burada da bahsetmiştik daha önceden açıkladığı da bu çalışmadan evet, sosyal evet. harcamaların değerlendirildiği Türkiye'deki sosyal harcamaların değerlendirildiği kamu bütçesi içinde çalışmayı e, sundu. Ve orada giderken e, toplantıda hazır bulunan bir, e, bir kişi e, Türkiye'deki ee, Kürt e, isyanı nedeniyle oluşan e, savaşın bedelinin 400 milyar dolar olduğunu söyledi. Hatta orada karşısında oturan bir arkadaşımız da yok daha da, o bir şey değil 400 milyar değil daha da fazladır dedi. Şimdi tabii elbette daha da fazla olabilir. Ben illa bunu küçümsemek için söylemiyorum ama 400 milyar kafamda hızlıca bir değerlendirme yaptım. 400 milyar bizim 25 yıllık e, askeri harcam milyar dolar bizim 4, 25 yıllık askeri harcamalarımızın toplamı olmuyor. 1998 yılında hatırlayacaksınız askerler 30 yıllık askeri silah harcaması yatırımı programını açıkladıklarında kafadan bir miktar attıklarını sonradan öğrendik. 150 milyar dolar demişlerdi. 30 yıl yılda 3 milyar dolardan 5 milyar dolardan yıldır. 150 milyar dolar demişlerdi. Şimdi Hı. 400 milyar dolar 25 yıl 84'ten alalım e, Türkiye'deki Kürt sorunun silah, e, savaş yöntemiyle e, çözülmesi, tırnak içinde çözülmesinin başlangıç tarihini e, bu çok. E şimdi Kürt sorunu olmasa Türkiye'de e, askeri harcama olmayacak mı? E, bu da doğru değil. E, Kürt sorunu olmadan da askeri harcamalar Türkiye'de yüksekti. O zaman şöyle bir şey yaptık. Nurhan, daha doğrusu bu fikri ortaya attı. Ertesi gün hemen Nurhan eksik olmasın. Nurhan Yen Türk hesaplamış işte bu senin söylediğin şeyi hesapladım diye bana yollamış işte onu yayınladım evet, bu Stockholm'daki ünlü... Sipri'nin verilerini Sipri kullanmış ama Barış Enstitüsü'nün verilerini evet, evet. dünyadaki en güvenilir kaynaktır bir de evet. homojen veriler yani ülkeleri karşılaştırma açısından güvenilir bir de e, hep e, Türkiye'de işte bu veriler gizleniyor, e, kamu harca, askeri harcamalar yok yok bildiğiniz gibi değil falan derler. Aslında bildiğimiz gibi. Beş aşağı beş yukarı yani aradaki bilemediğimiz tarafı işin e, çok fazla abartılacak bir tarafı değil. Biliyoruz işte askeri harcamaları. Bunu kabul edelim. Şu ortaya çıkan tablo e, e, bunu... E, çok fazla e, mistifiye etmeye gerek yok. Ortaya çıkan tablo aşağı yukarı bize askeri harcamaların boyutu hakkında bilgi veriyor. O yüzden e, e, Neşe Düzel'in e, İsmet Akçeli yaptığı söyleşisindeki e, o e, değerlendirmeye çok katılmıyorum. Yani Savunma Sanayi Fonu'nun da kaynaklarını biliyoruz. E, kaynağını bildiğimiz yerde harcamayı nereye yaptığını belki tam bilemiyoruz ama Kaynağını biliyoruz. Dolayısıyla kaynağa kadar da harcama yapabileceğine göre harcamayı tahmin edebiliriz. Har harcamaların tam nereye yapıldığını bilmiyoruz. O doğru. Ama harcama miktarını e, çok cüzi yanılma paylarıyla e, bilebiliyoruz. Askeri e, vakıfların e, kaynaklarında, e, bağışlar dışında ki onlar da e, Mehmetçik Vakfı falan ve onlar da çok çok büyük paralar tutmuyorlar sonuçta. E, aşağı yukarı biliyoruz. Ee, ama tabii o e, şeffaflık eksiyi hala insanın içinde bir e, şüphe e, bırakıyor. Bu, biz bunu bildiğimize göre bunlar bunun bu kadarını da kısaklıyorlardı diye bir e, refleks hala tabii e, toplumda var. E, bu e, harcamalar şöyle e, şöyle hesapladı e, Nurhan. O 1998'den başla 1988'den başlatmış elindeki verilerin çerçevesinde zaten önemli olan bir genel değerlendirme yapmak. 1988'den 2004'e kadar ki dönemde şöyle bir hipotezden hareket ettik. 1988'de veya 1984'te de yapılabilirdi bu. 1988'de askeri harcamalar gayri sahafi yurt içi hasılanın ne kadarını tutuyordu? 1988'de gayri sahafi yurt içi haslarının %2.9'unu oluşturuyormuş. Dedik ki bu, bunu baz alalım. Ve bundan sonraki askeri harcamaların gayri sahafi yurt içi haslarının içindeki payının artışını, payının artışını, ee, savaşın getirdiği ilave yük olarak kabul edelim. Ki zaten Hı -hı. çok açık biçimde görüyorsunuz. 88'den sonra hızla 2.9, 1-2 sonra, sene sonra 3.2, hemen arkasından 3.5, 4 ve 2000'de 5'e kadar gayri safi yurt içi asalım %5'ine kadar çıkıyor. 2001'den sonra da azalmaya başlıyor. Ve şimdi %2'ye 2 doğru yaklaşmış durumda. Ee, o da fazlayı Spesifik olarak e, savaşın getirdiği artı harcama olarak e, tespit edelim dedik. Ve bunu yaptığımız zaman da ortaya çıkan tablo 58 e, milyar dolarlık bir e, harcama. Toplam harcama. 1988-2004 arası. E, 16 yıldaki ilavi savaş nedeniyle Kürt isyanının, e, Kürtlerin hak, ta, tanınma taleplerini reddetme den kaynaklanan e, savaş nedeniyle ortaya çıkan e, askeri harcama e, spesifik askeri harcama 2005 fiyatlarıyla 50... 2005 doları bazında, bazında... 2005 e, temel fiyatlarıyla e, 58 milyar dolar sonra e, Nurhan ikinci bir e, ipotez almış demiş ki 2.9'un da yüksek olduğunu varsayalım çünkü Kürt sorunu 1988'de ortaya çıkmadı 1984'de başladı zaten bir sık yönetim vardı ee, o zaman bunu e, 2000'lerin ortasında iş e, daha e, barışçıl bir ortama geldiği dönemdekine karşılaştıralım ve 2.9 yerine gayri sahafi yurt içi iki %2.5'unu temel alalım o zaman ne çıkıyor e, diye bakmış o zaman da 1988-2004 arasındaki e, ila, ilaveten yapılan <gülüyor> e, harcama 81,5 <gülüyor> e, buçuk milyar, milyar e, dolar, e, 81 buçuk evet. milyar dolar. Gene e, 2005 e, sabit fiyatlarıyla e, Elimizde bir veri var. Şimdi ondan sonra. E, Şöyle bir şey biliyoruz, 2007 yılında Türkiye'de e, gayri safi yurt içi hasılada bir e, hesaplama değişikliği yapıldı. Doğru bir şey yapıldı, e, Örostat'ın da desteğiyle yapıldı ve e, gayri safi yurt içi hasılaya artık bizim hane halkı tüketim anketleri sayesinde e, oldukça iyi bildiğimiz, yani neredeyse gayet iyi bildiğimiz diyebileceğim kayıt dışı ekonominin boyutu dahil edildi. Evet. Çünkü harcamalar seviyesinden hesaplayabiliyoruz artık biz kayıt dışı ekonomiyi ki nitekim %30 civarında olduğunu tahmin edebiliyorduk. Ortaya çıkan tablo oydu. Böylece ve, ulusal gelir de tabii aynı oranda artmış oldu. Ve dolayısıyla 2007'de bu kayıt dışı ekonominin yarattığı katkı da dahil edilerek bizim ulusal gelirimiz %30 arttırıldı. Ama bu 2007'den geriye, 1988'e doğru e, TÜİK e, bildiğimiz kadarıyla, belki yapılmıştır ama biz bilmiyoruz veyahut, e, bu yeni ulusal gelir hesaplamasını geri götürmedi. Böyle bir Şöyle bir hipotez aldım ben de, dedim ki bu %30'u sabit var sayalım. Yani 1988'de de, 2000'lerde de, 1990'larda da bu e, gayet e, kayıt dışı ekonomi, ...ekonominin %30'u civarında olsun ki belki biraz daha yüksekti 1990'larda. O İSİD verileri %40'a kadar çıkıyordu. %30 alalım o zaman 1980 gayri safi içi haslası da yükselecektir. %30'da ilave ettiğimiz zaman bu %80 milyar dolara ortaya çıkan işte 105 milyar dolar civarında bir toplam ilavi harcama, gayri safi yurt içi haslı içindeki askeri harcamaların payından hesaplanan. Şimdi bu e, az bir rakam değil. Elbette 400 milyar dolar değil. Ama spesifik olarak savaşın, tabii bu bir kaba hesap. Bunun içinde e, sırf e, savaşla ilgili harcamalar yoktur. Belki tank modernizasyonu da vardır falan filan. Ama bu bunun içinde de diktaya girmek için ondan sonra Bütün harcama kalemlerinin tek tek bakmak lazım Ona imkanımız yok Öyle bir şey bize tanımıyor e, Türk Silahlı Kuvvetleri Ve yeni durumda da tanımayacağı anlaşılıyor AKP, evet. Evet. AKP yeni geri basınca da Evet onu da dün Neşe Düzel'in Pazartesi konuşmalarında Zaten İsmet Akça da evet. e, Açıkça söylüyordur ee, Burada e, ikinci bir İkinci e, bir Test daha yapmış Nurhan. Benim bu %30 e, ilave etmemden bağımsız olarak o da şöyle yapmış. Demiş ki 1988 yılındaki harcamaları taban alalım. Sabit fiyatlarla 7,2 milyar dolar sabit fiyatlarla. 2005 sabit fiyatlarıyla. Ve bu 2005 sabit fiyatların üzerindeki harcamayı e, yıl yıl e, toplayalım. 2004'e kadar toplayalım, ne çıkıyor ortaya? Hı hı. E, ortaya çıkan da aslında ilginç, o da orada da ortaya çıkan e, sabit fiyatlarla yapıldığında 88-2004 arasındaki artı sapma 109 milyar dolar çıkıyor sabit fiyatlarla. Dolayısıyla iki ayrı yönden hesapladığımızda aşağı yukarı çok birbirine yakın sayılar çıkıyor. Dolayısıyla şöyle diyebiliriz. 90 milyar dolarla 110 milyar. milyar dolar arasında çünkü bunu çok ince hesapla tam kuruşu kuruşuna hesaplamak gereği yok büyüklük kaba bir büyüklük bilmek önemli dolayısıyla 100 milyar ikisinin ortası da 100 milyar olan, 100 milyar dolar civarında 1988 ile 2004 arasında bu yılda Allah'ın yılı 6 milyar dolar ediyor. 6 milyar dolar ediyor eğer bunu 1984'ten 2000'e taşırsak bu daha da fazla artar. Belki şunu diyebiliriz. 84. 1990'lar öncesinde 6 milyar dolar sabit fiyatlarla değildi. Belki 5-4 milyar dolardı. Belki 2000 sonrasında gene 5-4 milyar dolara inmişti. Belki 2,5'a 3'e inmişti. Neyse. Ama Ortalama olarak baktığınızda 5 milyar dolarlık bir yük getiriyor. Bugün belki bu 4 milyar dolardır bilmiyorum. Ee, daha detaylı 2010'a bakmak lazım ama bu miktar 5 milyar dolar civarında bir yük getirmiş ortalama olarak. Ee, 5 milyar dolar bugünün e, kuruyla 7,5 milyar lira ediyor. Evet. Yılda. Ee, o çok e, lafını ettiğimiz Diyanet İşleri e, Başkanlığı'nın bütçesi ha, yanlış hatırlamıyorsam bu sabah kontrol etmeye vaktim olmadı. 2010 yılı bütçesi 2,6 milyar Türk Lirası'ydı. Evet bu bunun ee, Bizim e, Faiz dışı e, fazlamız yanlış hatırlamıyorsam 4,5 milyar e, lira civarında olması planlanıyordu 2010'da. Faiz dışı fazlamız, bütçe fazlamız. Ee, hadi bu 7,5 milyar liranın içinde e, ordunun e, genel fiyatı sabit fiyatlarla gerçi bu ama genel e, genel ücret artışlarının etkisini de kaldır, katarsak hadi bu 7,5 milyarın içinden %30, %40 yani neresinden baksanız e, çok büyük bir yük olduğunu görüyoruz. Evet. çok büyük büyük ee, insani bedeli çok ağır ee, siyasal bedeli e, ondan daha ağır ve bunun üzerine bir toplumsal mali bedeli var çünkü bu ne demektir ee, orada kaba bir örnek verdim. Başka Belki Adalet ve Kalkınma Partililerin ve Tayyip Erdoğan'ın anlayacağı dilden bir örnek verebilirdim. Bu 7,5 milyarın e, her yıl 7,5 milyarın nereye kullanılacağını ben orada e, hane halklarına bir asgari gelir e, hakkı, yurttaşlık geliri hakkı ihtas edilebileceğini ima etmeye çalıştım. Ve vatandaş geliri değil evet. mi? Evet. Ama gel. mesela bunu e, duble yol e, olarak da hesaplarsak belki daha iyi anlardı. E, duble, her yıl şu kadar kilometre duble yol diye de bir, bir evet. bilen varsa, kilometresini e, yollarsa bana ben de e, hesaplarım... E, ...belki daha iyi anlarlar... ...bunun bedelini... ...şu kadar yılda duble kilometre... ...şu kadar kilometre duble yol yapılabilirdi... ...o değişiyor yıldan yıla... ...onun için kolay değil hesabı... ...öyle Ma mi? O şimdi iktisatta onun da, onu da ortalama maliyetini bulur... Ee, gene bir hesap yapardık... Ee, ...bütün Türkiye'yi... ...duble yolla kaplar ve belki de... E, ...daha, daha anlaşılır olabilirdi evet. AKP'liler için... ...veya Tayyip Erdoğan için... ...evet senin yaptığı biraz farklı olmuş... Evet bu daha çok sosyal harcama yönüyle baktığımızda. Neyse bunu eğitim için kullanılabilir. Bunun bir kısmı eğitim. Yani tabii ki her böyle bir kaynak bir tek şey kullanılmaz. Elbette bir tek şey kullanılmaz. Ama sosyal Türkiye'de sosyal güvenliği olmayan daha 7-8 veya 9 milyon insan olduğu bazı verileri bazı değerlendirmeleri gibi bu 12'ye kadar çıkıyor. Sosyal güvenliği olmayan ee, insanların var olduğu bir ülkede yaşıyoruz ee, ve e, yoksulluğun tamam açlık seviyesinde yoksulluğun çok az olduğu fakat yoksulluğun e, nüfusun e, yüzde e, aşağı yukarı 17 milyon kişinin nüfusun yüzde 20'sine yakınının 18 18'ine yakınının e, yoksul olduğu e, bir e, toplumdayız. Dolayısıyla burada sosyal politikaların e, önemini yatsıyamayız ama sosyal politikaları yapacak kaynağı nereden bulacağız dersek daha fazla e, benzinden vergi alarak e, sigaradan ve içkiden vergi alarak e, bunu finanse etmek mümkün değil çünkü aldığımız vergiler o yoksullar finanse ediyor büyük ölçüde. Evet. Bu sonuç olarak yaptığın hesap da 2 milyon taneye değil mi? Bir ayda 250 Türk lirası evet. asgari gelir yardımı. Evet. demek. Evet. Bu 250'yi özellikle seçtim. Çünkü Ayşe Bora ve Çağlar Keydir'in sosyal politika forumunda yaptıkları öneride yanlış hatırlamıyorsam... E, bu Böyle bir miktar vardı, e, bir vatandaşlık geliri olarak e, önerilmesi. Bu e, asgari ücretin yarısından aza tekabül ediyor, dikkatinizi çekerim. Yani öyle evet. ağım bir para değil, asgari ücretin yarısından az. E, ama e, bir asgari gelir hakkı e, olarak, e, koşulsuz asgari gelir hakkı olarak e, toplumun verebileceği bir miktar. Bunun parası nereden geliyor gelecek diye soranlara, bunun parasının nereden geleceğini bugünkü devlet bütçesi içinden baktığımızda nereden geleceğini gösterebiliyoruz. Evet. Yeni kaynak aramaya gerek yok. Gerek yok evet. Çok yani bu insani bedeli dışarıda bırakmak da çok anlamlı olabiliyor. Bu anlamda dışarıda bırakmak çünkü insanın Aklı bu tarz düşünmeye alışık değil yani. Evet. Bu hesabı evet. yapmaya. Bu çok önemli bir boyut getiriyor. Yani şöyle bir haber vardı elimde. Çok uygun mu diyeyim bilmiyorum ama. Seyhan Nehri'nde balık ölümleri olmuş. Kimyasal maddelerin suya karışması. Anadolu Ajansı haberi. Ve halk ölü balıkları toplamak için ölesiye bir yarışa girmiş. Yani bütün uyarılara rağmen. Evet. Onu evet. demek istiyorum evet. yani evet. burada. Evet. Burada kısmen tabi bilinçsizlik de var, ee, büyük ölçüde e, ihtiyaç eksiği de var. Ee, bu e, Dünya Bankası e, e, yayın e, yanılmıyorsam Dünya Bankası olması lazım. Neyse bunu daha vaktimiz kalmadı, daha ileride ele alırız. <gülüyor> e, ya yani bu sosyal dışlanma dediğimiz olgu da fakirliğe düşme, yani yoksul olmak var. Yoksulluk seviyesinin altında olmak var. Türkiye'de yoksulluk seviyesinin altında olan ama <gülüyor> belli bir gelir seviyesinin altında olduğu için yoksul olanlar. Göreli yoksulluk dediğimiz miktar nüfusun işte, yüzde yirmisine yakın. Bir de açlık sınırının altında olanlar var. Türkiye'de o, o durumda olanlar çok değil. Bir sayısı bir milyon bunun biraz üstünde olabilir, biraz altında olabilir ama çok yüksek değil. E, fakat yoksulluk tehdidi altında olanlar veya açlık tehdidi altında evet. olanlar dediğimiz kesim yüksek. Çünkü çok kırılgan e, bir... E, Ticari hakka sahip kişiler e, bu kişiler. Evet. O yüzden işte çalışıyorlar. Evet. O yüzden işte uyarı filan yani niye ölmüş bu balık diye düşünmeden a çuval ve poşetlerle evet, balıkları evet. toplamaya Yani koşar. aç olmasalar da o e, tehdidi, güvensizlik hali, evet. o e, dışlanma veya yoksul olma, aç kalma tehdidi Yok, altında evet, olma tehdit. hali, o güvensizlik hali. İnsanları tabii ki bu tür davranışlara e, mecbur kılar. O güvensizlik hali önemlidir. Zaten en önemlisi de bu neoliberal politikaların getirdiği e, iletişim yayınlarında birkaç sene önce e, küçük bir kitap çevirdik e, Robert Castell'in e, Sosyal Güvensizlik Toplumu adı altında bu sosyal güvenlik sisteminin olmaması veya bozulması, düzensizleştirilmesi, piyasa ekonomisinin düzensizleştirilmesi, insanların hemen kapının önüne e, konur hale gelmeleri, sendikasızlaştırma, toplu sözleşme hakkından mahrum bırakma, bütün bunları yan yana getirdiğiniz zaman bir güvensizlik, e, güvensizliğin hakim olduğu ve her an muhtaç duruma düşebilirim tehdidi altında olan insanların olduğu bir... E, bir alt e, çalışanlar e, sınıfı e, var Türkiye'de. E, bu tabii e, bir sınıf mücadelesi aynı zamanda. Egemen sınıfı açısından, sermaye sınıfı açısından bakıldığında onun elini güçlendiren en önemli silah. Evet, çok önemli bir şey. En yani bu iki, iki boyutu da var. Yani burada hem Kürt kimliğini tanımamanın bedeli de var. işte senin dediğin gibi yazının başlığında da hem de böyle bir sınıf tarafı tabii, da var. Tabii. İşin. Bunun üzerine silah, biraz evvel sizin aviyle bahsettiğiniz artık girmeyelim. Silah tacirlerinin kampanyalarını eklerseniz, bu Türkiye'deki evet. silah tacirlerinin kampanyalarını, dünya silah tacirlerinin kampanyalarını eklerseniz, onların silah satışı yönündeki çabalarını eklerseniz, işte ortaya çıkan tablo görüyoruz. Ortada, evet. Bir Şimdi... son Veriyle bitireyim. Dünya Bankası'nın verilerine girdim. TÜİK verileri üzerinden hareket ediyor. Yani bu 250 lira neymiş diye insanlar küçük görebilirler. Kimin işine yarayacak diye görebilirler. Türkiye'de hane halklarının en yoksul %10'u ulusal gelirin %2'sini alıyor. Bir daha söyleyebilir misiniz? Hane haklarının en yoksul yüzde onu, yani en, hane e, haklarını yüzde onluk dilimlere en yoksuldan en, en zengine evet. doğru yüzde onluk dilimlere bölersek, en yoksul yüzde aldığı e, ulusal gelirden aldığı pay, toplam pay yüzde iki. En zengin yüzde aldığı pay yüzde otuz dört. Bu on yedi kat demek. Evet. Söyleyecek söz yok. Evet. Peki çok teşekkür ederim. Ahmet İnselli Ufuk Turu Açık Gaste Le accent, que tu traînes et qui te rend antipathique. C'est l'accent Birkin, pourquoi tu vas marcher dans la gadoue alors que C'est que je suis Dis, Birkin, pourquoi tu sais tu sais que dès que le mois d'août sera C'est que je suis kaline. J'ai une salle que tu trimbales depuis 1969. C'est que je suis raté. Yeniden dinledik. Je m'appelle Jane. Jane Mallory Birkin. 1946'da bugün doğmuştu. İngiliz aslında. Fakat Fransa'da yaşıyor. Çok Fransa'da meşhur oldu. Serge Gainsbourg'un gibi dünyanın en önemli müzisyenlerinden birinin de esin perisiydi. Ama kendi başı başlı başına da önemli bir şarkıcı, oyuncu ve kişilik tabii onun doğum gününde kendisinin bana Jane Derler adlı şarkısını dinledik. Bitişinde Serge Gensburg mu vardı. Tam bilemiyorum. Ama bir duetti ama ağırlıklı olarak Jane Birkin'in kendisi idi. Önemli müzi yönetmenlerle Jacques Rivette, Agnès Varda ve Jacques Doyon gibi önemli e, yönetmenlerle de çalışmış ve ...insan hakları savunma savunması alanında da... ...savunuculuğu alanında da... ...önemli çalışmaları olan... ...özellikle de... ...Burma'daki... ...ağır askeri diktatörlüğe karşı çıkmasıyla da... ...çok iyi bilinen... ...önemli bir... ...müzikal bir şey... ...kimlik. Evet şimdi Açık Radyo devam ediyoruz. Açık Radyo'da... ...94.9'da Açık Gazete... ...ve iki ufak ilavem var dünkü bu Ahmet İnsel'le yaptığımız Ahmet İnselin ilginç çalışmaları sonucunda ortaya çıkan yani kürt kimliğini eşitlik temelinde reddetmenin ağır bedeli de olacak. ...ama ona ilaveten ...ben iki küçük şey ekleyeyim... ...bir tanesi yoksulluk... Mesela. ...biri silahlar biri de yoksullukla ilgili... ...önce silahları söyleyeyim... ...dün Neşe Düzel ile... ...konuşma yapan İsmet Akça... ...Yıldız Teknik Üniversitesi'nden... ...öğretim üyesi... ...şunu da belirtiyordu... ...tam bulayım yerini... ...taraf gazetesinde evet... Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, Aselsan, Roketsan ve Tay gibi şirketlerle bu vakıf Türkiye'deki savaş sanayinin üçte birini kontrol ediyor diye bu konuda çalışmalarıyla bilinen İsmet Akça şunu söylüyor ve diyor ki sadece bir yılda, 2008 yılında yerli savaş sektörünün cirosu 2 milyar 300 milyon dolarda 2,3 milyar dolar. Yani bu çok büyük bir para. Yani başka pek çok ülkeden de daha fazla bir harcama olduğunu ortaya koyuyor. Bu birincisiydi. Bir başka boyutu da yoksulluk boyutuydu tabii. Avrupa Birliği nüfusunun yaklaşık dörtte birinin yoksulluk riski altında olduğuna dair bir haber okudum. Gözlerim büyüdü. Anadolu Ajansı kaynaklı. Gene Eurostat'ın verilerine göre 500 milyon civarında Avrupa Birliği'nin nüfusu. 81 milyondan fazla insan yoksulluk seviyesinin altında gelir. 81 milyon yani Türkiye'nin nüfusundan daha fazla. Epey daha fazla hem de. Yani Almanya kadar bir ülke sayabiliriz yoksulları Avrupa'da. Bir başka kritere göre de 42 milyon kişi... Türkiye nüfusunun yarısından fazlası, 3'te 2'sine yakını temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamıyormuş. 34 milyon insan da yetişkinlerin iş piyasasına hiç dahil olmadığı ya da çok az çalıştığı ailelerde yaşıyormuş. Yani yoksulluk kriterlerinin hepsini karşılayan nüfus 7 milyon, en az birine düşen nüfus toplamı da 116 milyona ulaşıyormuş. Bu akıl almaz Rakamlar mesela Bulgaristan'da yüzde 45, yani Bulgaristan'ın neredeyse yarısı yoksulluk riski altında. Romanya'da da öyle yüzde 44. Böyle gidiyor rakamlar. Dünyanın bu krizle beraber ortaya çıkan daha da vahim bir durum. Sermaye iktidarı küreselleşmesi böyle bir şey işte. Yani doğası diyecek Şirket çok fazla bir şey yok. Bir diğer ismi. doğasıysa bir şeyleri duyabiliyor bir şeyleri duyamıyor olmamız dün kısaca bahsetmiştik bugün günlük gazetesinde de manşette neden susuyorsunuz diye sormuş günlük gazetesi ve bir garip veyahut açıklanmaya muhtaç veyahut herhalde epeyce konuşulması gereken bir olaydan bahsediyor. BDP'li Sedat Karadağ Yüksekova'da askeri arama noktasında başından vuruldu Türk Silahlı Kuvvetleri ve Hakkari Valiliği kendini vurdu derken görgü tanıkları askeri işaret ediyor. hükümetse olayla ilgili sessizliğini koruyor diyor. Anlatılan şu. Evet dün yani bayağı üzerinde birazcık durmaya çalışmıştık. Manzaralar e, bayağı endişe vericiydi. Çünkü valinin söylediği çok tuhaf bir şey var. PKK'lıydı yakalanacağını anlayınca kendini vurdu diyor kafasından. Valla burada anlatılan başka bir şey. Görgü evet. tanıkları şunu anlatıyorlar. Bir kere e, Sedat Karadağ e, sadece bir Kürt değil üstüne üstlük e, örgütlü bir Kürt. Demokratik Kürtsever Gençlik Meclisi Yüksekova Sözcüsü. Dört e, gün önce askeri arama noktasında başından vuruldu. Kendini mi vurdu e, başkası mı onu vurdu orası hadi ortada kalsın. Karadağ'la birlikte arama noktasında durdurulan arkadaşları bizi koy, yüzük oyun yatırdılar. Sonra silah sesi duyduk baktığımızda Karadağ vurulmuştu diyorlar. Ee, Genelkurmay başkanlığı olaydan hemen sonra bir terörist kendi yaraladı diye bir açıklamada bulunmuş. Terörist olduğuna dair var mı bir şey şu anda? PK işte öyle diyor. Vallik'te yani terör eylemlerine mi katılmış? Veya şiddet üyesiymiş. eylemi mi yapmış? Allah Allah. Ve yakalanınca kendini vurdu diyor. Vallik'te kendi kendini vurdu diye açıklama evet. yapmış işte. Ee, Yüksekova'da günlerdir kepenkler kapalıymış Sorunun açığa çıkarılması isteniyor Hükümetse ise dört gün geçmiş ve herhangi bir açıklama yapmadı evet, diyor bir günlük bir sessizlik var orada ve işte yani Ahmet'in senle demin konuşurken yazısından son paragrafta söyleyeyim Kürt sorununda açılamayan açılımın mali bedeli Bu işte diyor insani bedelini parayla hesaplamaya kalkmak insanlığa hakaret olur dünyayı iktisat, büyüme, finans, para pul perspektifinden görenlere bir daha sorabiliriz diye bitiyordu yazısı Ahmed'in Kürt kimliğini eşitlik temelinde tanımayı inkar etmeye devam edelim mi diye bitiyordu. Gerçekten de bu yüksek Aha. ovadaki olaylarla devam etmeye devam etme zorunda olduğumuzu acı bir şekilde gösteriyor diye yorumlanabilir. Bir başka boyutu daha var işin. Şimdi bir de ona girelim ya. Hangi yerinden tutacağını hakikaten insan bilemiyor o kadar şey. Soner Arıkanoğlu'nun akşamdaki manşet haberi de çarpıcı bulguları içeriyor. Yani Antalya'da bir terör zirvesi yapılmış. Mersin Üniversitesi'nin yani sosyal mesafe açılıyor manşeti öncelikle verelim karıştırmadan işi. Hı hı. Mersin Üniversitesi Türklerle Kürtlerin birlikte yaşamaya bakışını ölçmek amacıyla... 12 yıl içinde 4 ayrı anket düzenlemiş ve 2000 kişiye sorular sorulmuş. Mersin'in yerlisi Türklerle göç etmiş Kürtlerden oluşan 2000 deneye 1998, 2002, 2007 ve 2010'da 4 kez ulaşarak aynı soruları yöneltmişler. Yardımcı doçent doktor Ertuğrul Gödelek yapıyor araştırmayı da. Ve sosyal ayrışmanın ne boyuta ulaştığını da ortaya koyuyor. Can alıcı bazı sonuçları söylemişler ki... Yani ...ben önce bulgulardan önce başka bir şey... ...metotla ilgili... ...buna metot mu denir, yöntem mi onu da bilmiyorum. Bazı Kürt deneklere 12 yılda ulaşılamamış. Çünkü dağa çıkmışlar. Hı hı. Nereye gittikleri bilinmeyen insanların dağa yani ...bu da bir Var. veri gerektirin, metodoloji gereği ama... Öyle diyor yani bazı Kürt dereklere daha çıktıkları için ulaşılamadı diyor bilemiyorum. Doğru da olabilir hani çıkmamışlardır demek mümkün değil ama çıkmışlardır diyorlarsa herhalde tamamına bakmak lazım evet. bir gazete üstünden bunu söylemek zor. Ee, şimdi çok tabi yani bir kere evlenme üzerine. 98'de e, yapılan ilk ankette Türk'le evlenirim diyen Kürtlerin oranı %12.8'miş. 2002'de 6.3'e düşmüş. 2007'de 0.4'e inmiş. binde 4'e inmiş. Bu yıl ise 2010'da 0. Türklerle ben, evlenirim diyen Kürtlerin oranı. Yani hiçbir şekilde artık bir Türkle evlenmeyi düşünmüyor. Düşünmüyor bir Kürt. Kürt evet. Bu anketin içindekilerden bahsediyoruz. 98'de... E, yani %26.9'dan 1.3'e düşmüş Kürt'le evlenirim diyen Türklerin evet, oranı da. hızlı bir şekilde aynı şekilde 98'den 2010'a ciddi bir düşüş var. Ee, sınır dışı edilmekle ilgili gayet gayet ilginç şeyler var. 98'de Kürtlerin binde 5'i Türkler vatanımdan sınır dışı edilmeli demekteymiş. Bu, ara, bu oran e, 2010'da yani işte son olarak 4.2'ye yükselmiş. Yani %1 bile değilken yüzde e, yarımken yarım. şimdi yüzde 4.2 den bahsediyoruz e, 98'de Türkleri Türklerin Kürtler vatanından sınır dışı edilmeli e, dediği bir denek yokmuş yüzde sıfırmış oran 98'de Türkler açısından e, 2010'da yüzde yükselmiş yani yüzde onu bu ankete katılan kendini Türk olarak tanımlayan kişi ee, sınır, dışı sınır dışı edilsin, edilsin Kürtler demekteymiş. Bu soruya cevap veren her 10 kişiden biri yani öyle mi? Evet. Ee, yakın arkadaş olmakla ilgili yine aynı şekilde verilerde inanılmaz bir değişiklik var. 98'den 2 geçme ufak bir parantez açayım. Yani bahsettiğimiz sayıları onla e, ile 20 milyon arasında. Hiçbir zaman hesap da yapılamadığı için bilinmiyor e çünkü... Türkiye'deki evet. şeyini tam. Sorulmadığı için bu soruda küt nüfusun ne olduğunu bilmiyoruz. Ama yani 10 milyondan aşağı olmadığı konusunda galiba herkes hem fikir hatta 15 hı hı. sanıyorum kabul edilmek daha makul bir rakam ama 10 değil. 10 milyon insanın bu sınırdan atılmasını istiyorlar yani. Hı hı. Aynen öyle. Hı. Durum bu. Ee, yani bütün bu veriler gerçekten birbirini destekliyor. Bu gazete haberinde işte. Ee... Vatandaşlıktan aynı sokakta oturmaya komşu olmaktan iş arkadaşlığına bütün e, verilerde 98'den itibaren hızlı düşüşler ya da yükselişler görmek ama her ikisinde de olumsuz olarak adlandırılabilecek durumlardan bahsetmek mümkün. E, durum bu. Yakın arkadaşlık bitmiş değil mi? Yani çok ciddi bir bence bu en önemli çarpıcı bulgulardan biri bu. Kürtlerle e, Türklerle yakın arkadaş olurum diyen Kürtlerin oranı yüzde önce 34 sonra 30 onda bire son ankette de 24 onda düşmüş yani yüzde 40'tan yüzde %25 25'e kadar düşmüş bu çok ciddi bir, en önemli şeylerden biri çünkü bütün sosyalleşme e, arkadaşlıkla olan bir şey akranlıkla <gülüyor> olabilecek bir şey ya benim bildiğim sosyolojiden etnolojiden bildiğim şeyler bunlar yani sonuç olarak zaten e, bu verilerin oluşabiliyor olacağına dair de bir hissiyattan bahsetmek mümkün yani e, linçleri hatırlayalım yıl boyu yaşadığımız çeşitli vesileler ortaya çıkan etnik temelli kalkışmalar saldırılar vesaire hatırlayacak olursak e, böyle bir durumdan bahsetmek mümkün gerçi bu çalışmanın sonucu olaraksa Akşam gazetesinin yansıttığı sonuca göre e, gödelek şu sonuçları çıkarmış. Organize suç örgütlerine ve terör eğilimli gruplara katılmakta yoksulluk arasında bir ilişki var. Eğitim pozitif yönde çok önemli bir değişken parçalanmış ailelerin çocukları söz konusu gruplardan daha kolay etkileniyor. Hala mevzuyu bir gruplar var kötü ve bu kötü gruplar oralarda olduğu için bu zavallı ve kafası karışık gençler de bunlarla birlikte saf tutuyor olarak okumaya devam ettiğimiz sürece... Bence çözüm biraz zor. Herhalde bu kadar basit değildir çözümlemesi diye evet. düşünüyorum Gödelerinde ama evet daha ayrıntılı bakmak lazım ama iyi bir haber bu Soner evet. Arıkanoğlu'nun verdiği evet, evet, gerçekten çok en, yani iyi dediğim insanın içine büyük bir karamsarlığın yayılmasına da sebep oluyor şüphesiz ama yani aslında özünde şunu anlatıyor zaten çıktı olarak e, yoksulluk ve işsizlik ciddi anlamda insanları daha radikal e, hareketlere ...veyahut daha radikal düşüncelere doğru... ...sevk etmekte evet, ciddi bir işlev görüyor. Bütün Avrupa'da görüyorum. da görüldüğü gibi. Yani çok normal zaten hani... Evet, bugün çok şey bugün, bugün ama... ağzımızdan bal damladı... diye yani hem Türkiye'den hem de dünyadan... ...işte Türklerle aynı ülkenin vatandaşı olurum... ...diyen Kürt deneklerin... ...sadece yüzde ikisi. E, iken... 98'de ...bu yıl yüzde dokuz buçağı... ...yüzde ona kadar neredeyse çıkmak üzere olan... Aynı ülkenin vatandaşı olurum diyenlerin oranı da e, oluyorum diyen. Yani Türklerle aynı ülkenin vatandaşı oluyorum diyenlerin oranı artık yüzde dokuz buçuk. Bu verileri hakikaten okumakta fayda var. Çünkü e, bir arada Yaşamanın temellerine dair ciddi sıkıntılar yaşıyoruz ve aslında bunları konuşabilir oldukça ve üstüne üstlük herhangi bir çözüm herhangi bir e, durumu açık açık konuşmamıza rağmen herhangi bir değişiklik olmadıkça savaş devam ettikçe durum gerçekten ve gerçekten zaten ne yaratabilir ne üretebilir ki ayrışma dışında. Onu da pek bilmiyorum yani. Evet. Moskova'da da mesela ırkçı eylemler acayip endişe yaratıyormuş bir Kırgız öyle Patlama durumunda evet, özellikle evet. Asyalılara inanılmaz saldırılar her dakika neredeyse oluyor faşist çeteler tarafından. Ve futbol merkezli mesela son çıkan şey gene yani meselenin bir futbol ya da herhangi bir başka mesele olmadığını gösteren en iyi şey de bu her tarafta. Büyük ihtimalle Rusça biliyor olsaydık milliyetçi Rus gazetelerinde e, işte saldırıyı gerçekleştirenlerin e, bize küfür etti, bilmem ne yaptı, şöyle dedi falan filan gibi bir şeyler söylüyor olduğunu da görebilirdik. Yani en azından Türkiye'dekinden veyahut e, İngiltere'dekinden çok farklı olmasa gerek. Orada da ırkçılar... Kafkas görünümlü gözleri daha çekik olanlara saldırılar çok artmış polisle çatışıyorlar. Dün 37 yaşında bir kırgız kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürülmüş ama ırkçı nedenlerden değil yok. bağlantı yok demişler. Yine de son iki gün yani bu Rus Interfax ajansına haberi de ha. yetkililer söylüyor. Bizde de niye hep böyle oluyor? Hani mesela çeşitli e, neredeyse mahallesel linçlere ulaşan olaylarda kız meselesi. E, aralarında kavga çıkmış falan gibi böyle evet. garip açıklamalar vali, kaymakam, bakan birilerinin ağzından dinliyoruz hep çok, çok yüksek sayıda evet giderek artmakta olduğunu da söyleyelim bu da endişe verici olayların bir başkası bu şeyde e, e, bu arada dünden e, dün bahsettiğimiz haberlerden biri de e, İhade Çanakkale Şubesinin e, yapmış olduğu İnsan Hakları Haftası sebebiyle yapmış oldu. Çok kültür, kültürlük perspektifinde Barış'ın dilini kurma panelindeki olaylardı. E, panel basılmıştı. E, öğrenci kolektifleri ve e, ÖDP tarafından demiştik. E, ÖDP değilmiş. Biyanet'te de, dün e, ÖDP Genel Başkanı Alper Taş'ın yaptığı açıklamaya göre öğrenci muhalefeti diyor. Gerçi Alpertaş sadece bunları söylemiyor. Tam olarak hani benim için anlaşılması zor bir haber oldu. Bu gençler aynı zamanda ÖDP üye olabilirler ama eylem ÖDP adına yapılmadı. ÖDP'nin bir eylemi de değildi demiş Taş. Ee, bu önemli ÖDP'nin böyle bir eylemi üstlenmiyor olması hakikaten önemli ve değerli. Ee, yumurta iktidar sahiplerinin atılır bu nedenle de eylemi tasvip etmiyorum demiş. Bununla ilgili de başka bir tartışma yürütülebilir ama bu bağlamda herhalde gerek yok. Öğretmeniz. Taş'ın söylediği önemli ancak Taş'ın söylediği hakikaten ÖDP'nin söylediğimi o kısmı biraz muğlak. Çünkü daha önce ilk saldırıda da e, ailesiyle oturup yemek yerken boya döküldüğünde Roni Margulies yine e, aslında Alper Taş bu saldırıyı kınamıştı. Ardından e, ÖDP'nin sitesinde bunun demokratik ve renkli bir eylem olduğu açıklanmıştı ve e, ÖDP eylemi sahiplenmişti mesela. Öylece kalmıştı ortada. Yine böyle bir durum mu olacak ne olacak bir resmi bir açıklama gelmedikçe ÖDP'den anlamak çok kolay değil. Ama yine de böyle bir adım atılması, hani genel başkan düzeyinde e, demeç verilmesi de herhalde iyiye işaret. Bu arada İnsan Hakları Derneği'nden de bu konuda bir açıklama geldi. E, daha doğrusu İnsan Hakları Derneği Çanakkale Şubesi'nden. E, şube e, gayet gayet bu saldırıdan dolayı anladığım öfkeli. Son zamanlarda Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde öğrenci kolektifleri adına hareket ettiğini iddia eden bir grup çeşitli toplantılarda kürsülerdeki konuşmacılara yumurta ve boya atıp konuşturmamayı bir eylem biçimi olarak sürdürmekte ve bu eylemlerinde de kendisini ifade etme adına yaptığını belirtmektedir. Deyim yerinde ise ifade özgürlüğü adına başkasının kendinin ifade etmesini zor kullanarak el, engellemeye çalışmaktadır diyor. ...tek tek e, kimlerin olduğunu ve bu insanların niye çağrıldığını da anlatmış. Aslında çeşitli etnik grupların bir arada herkesin barış içinde yaşayabileceği vurgusu yapmak üzere. Biz toplantı yapıyoruz. E, Toplantıda bir, bir konuşmacının konuşması engellenmeye çalışılıyor. E, bu çalışmalar aslında Çanakkale'de yapılan çalışmalarımızla... ...ihade çalışmalarını engellemekle ilgili demişler. Ve bir de e, Ay, ardından de, de. Kürtlerin üzerine gidilmesini ve Kürtlerin provokatör olarak ilan edilmesinde ee, görmek gerektiğini söylüyorlar. Çünkü diyorlar ülkemizin etnik linçlere ve bu tür provokasyonlara ne derece hassas olduğu bilinmektedir. Bu nedenle başta basın kuruluşlarımız olmak üzere bir arada barış savunan herkesin dil ve eylemlerine bu konuda daha çok dikkat etmesi de önemlidir. Demiş İnsan Hakları Derneği Çanakkale Şubesi. Evet. Bir anetten de izlersek haberi. denin internet sitesinde Eylemi de şu cümlelerle anlatıldı diyor Biyanet'in haberi. Bir Kürt, bir Yahudi, bir Rum, bir de dışarlıklı Türk saldırıya uğradılar. Saldıranlar ise Türkiye'li sosyalist organizasyonlardan ÖDP ve Halk Evi üyeleriydi diye vermişti. Bunu da Biyanet'ten okuyalım. Yani e, ÖDP'li değillermiş değillermiş evet. Ama ÖDP üyesiymişler daha doğrusu ama ÖDP adına değilmiş eylem. Biraz karışık durumlar. Neyse herhalde zaman içinde netleşecek. Sonuç olarak e, herhalde genel başkan böyle konuştuğuna göre ÖDP bu tip eylemlerin e, çok da iyi olmadığını üst üste karşısında durduğunu söylemiş oluyor. Önemli olan kısmı da bu. Evet e, bu konuyu bugün artık daha fazla konuşacak da zamanımız da yok. Belki yerde yeterlidir. Bu kadar konuşmak diyorum ama e, şeyde e, baskın oranın e, Radikal 2'de çıkan e, ekme dünyası biçme dünyası başlıklı yazısına da bir göz atmakta fayda var. Bu konuyla ilgilenenlere e, eğer etraflı bir e, analiz istiyorsanız onu yapma çabasını görüyoruz. Baskın oranın yazısında Radikal 2'de biz de belki internet siteye, sitemize koyarız. Evet aşağı yukarı haberlerimiz bu kadar. Taksim'de de önemli bir PETA eylemi vardı. Bir Amerikalı, diğeri Kanadalı, iki aktivist de hayvan hakları için sadece hayvanlar kürk giyer diye, dondurucu diye adlandırılan ve öyle olan soğukta Hakikaten üstlerinde pek bir şey olmadan gösteri yaptılar. Sadece hayvanlar kürk giyer yazılı döviz açlar ve kürkü bir kadına şapka olan tavşan fotoğrafları taşıdılar. Böyle de bir şey vardı. Kasko'da hayvanların tedavi masraflarını karşılayacakmış. Bu da iyi haberi günü. Ee, evet iyi haberi hakikaten ee, niye iyi haber bilmiyorum ama şöyle bir iyiliği var herhalde bundan sonra vurup kaçarken bir de parasını vereceğiz hayvanın gibi evet. bir hikaye sebebiyle durmuyorsanız durabilirsiniz mi diyeceğiz yani, evet ya ben tamamen, herhalde böyle demek tamamen lazım tamamen böyle baktım doğrusunu istersen herhalde mantık bu yani e, bundan sonra çarptığınız hayvanların parasını kendiniz vermeyeceksiniz kasko karşılayacak e, bir zahmet artık götürüverin <gülüyor> bir tarafa e, diyelim sayın sürücülere ee, şöyleymiş mevcut yasaya göre bir hayvana çarpan veya ona zarar veren sürücüye hayvan başı 369 TL idari para cezası uygulanmaktaymış biliyorsunuz zaten hayvanlara eziyet suç değil kabahat Türkiye'de ee, böyle bir durum varmış radikalin haberi e, diyor ki zaman gazetesinden aslan aydın haberine göre diyor radikal yeni teklif ise sürücünün çarptığı hayvanın tedavi giderlerinin trafik sigortasından karşılayabilmesini içermekteymiş. Buna göre kaza sonucu yaralanan sokak köpeği, inek ya da ayağı kırılan atın veteriner masrafları kasko veya trafik sigortası tarafından karşılanacakmış. Ee, i̇yi, iyi, i̇yi. Bu abi. yok. İyi tabii yani. Devlet ne yapsın sonuç olarak bununla ilgili herhalde. Bu evet. o yüzden olumlu bir düzenleme de e, gerektirmesi indiğimi... böyle bir düzenlemenin evet, evet. ayrıca bir böyle e, sinir bozucu. <gülüyor> Bunu söylemekten ben de hicap duyduğumu itiraf edeyim. İyi haber derken tereddütle söyledim ama. Ya yani iyi haber iyi. <gülüyor> ben haber de iyi. Iyi. insanlar <gülüyor> kötü yalnız miktar onu hatırlatıyor aslında. En iyi haberle de bitireceğim Aa, bu hafta sonundan. Evet var. BBC'den gördüğüm bir haber saklamışım bugüne. sakla da zamanı, zamanı geldi işte. Filipinler'deki devreden piyangodaki büyük ikramiye haberini duymuş muydun? Yok hayır. Senin gibi duymamış dinleyiciler içinde vereyim. Haftalardır devrediyormuş piyango ve gittikçe büyümüş. 17 milyon, milyon, milyon dolara ulaşmış. 4, 741 milyon peso. 15 Mayıs'tan beri devam ediyormuş. Tarihi bir miktara ulaşmış. Tabi haliyle de büyük izdiham oluyormuş. Bilet e, her hafta devredecek günlerde. Şimdi şöyle Bir şey olmuş. Büyük bir kuyruk varmıştı. Ya ertesi gün çekilecek ya bize çıkarsa diye. Bu sırada kuyrukta bekleyenlerden e, bir beyefendi varken bir kadın hem de bir kadın bir omuz atıp kadını e, adamı sendel etmiş ve önüne geçmiş. Ve bilet almış. Beyefendi de hiç tepki göstermeden buyurunuz demiş. Ve kim, kime çıkmış? Beyefendiye çıkmış, poetik justice, ilahi adalet diye buna diyelim kadın ittiğiyle kalmış. <gülüyor> Halbuki bir arka sırada olsaymış Hı -hı. kendisine çıkacak, çıkacakmış. Biyeti kazandıktan sonra o şanssız kadın için üzülüyorum. Biraz daha sabırlı olsaydı Büyük ikramiye kendisinin olacaktı diye cool bir, Tavırla değerlendirmiş durumu 63 yaşında imiş, Amerika'da yaşıyormuş, tatildeymiş Filipinler'de memleketinde. Bir hafta boyunca da kontrol etmemiş, o kadar önemsememişti anlaşılan. Bazen ilahi adalette gerçekleşebiliyor diyebiliriz belki. Yani küçük bir haberdi itiraf ediyorum ama bu böylesine bir dünyada da yani bu kilise karşı bütün dünya. Bolivya karşı bütün dünya durumlarında böyle de bir haber. Fena değil canım. Hı hı. İdare edeyim. Yok yok iyi. iyi. Evet Jane Birkin'le de bitirelim. Onun doğum günü 1946'da. Bir daha söylemeye lüzum yok. Frans İngiliz, Britanya doğumlu, İngiliz doğumlu ama Fransa'da çok kariyerini yapmış oyuncu, şarkıcı. Jane Birkin 1946'da bugün doğmuştu. Onun bir başka önemli kadınla ilgili Norma Jean Baker'la ilgili e, bir şarkısı yani Marilyn Monroe'yla ilgili şarkısında da yer vererek doğum gününü kutluyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Çıkkasıydı.